Efendim Yeliz Kale Karlava. Ben sizi dinledikçe huzur buluyorum. Sizi tanımama vesile olanlardan Allah'ım razı olsun demiş efendim. Evet, Allah razı olsun. Allah hepimize o gönül huzurunu ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Bu da bizim kendi elimizdedir. Huzur bulmak için huzur neyle bulunur? Allah ile. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah'ın sevgisiyle. Allah demekle, Allah ile, Allah'ın hesabını yapmakla mutmain olur, huzur bulur. Kul Allah ile olunca huzur bulur. Huzur bu demek zaten. Huzur kelimesinin manası bu aslında. Huzurda durmak, huzurda olmak. Yani Allah ile beraber olmak, Allah'ın huzurunda durmak. Kul Allah'ın huzurunda durunca huzuru bulur. Yoksa huzursuz olur. Allah'ın huzurunda durmaktan başka, neyin huzurunda durursa dursun, neyle kiminle beraber olursa olsun Allah ile olan o huzuru bulamaz. O e, manevi hali, halsı tadamaz. İnşallah hem huzur bulacağız hem de huzur bulmaya davet edeceğiz. insanlara. inşallah huzur olacağız. Evet. Efendim Yavuz Toprak, selamlar ve hürmetler efendim. Aleyküm selam. Sizi çok seviyoruz. Allah bizi mahcup etmesin. Amin. Bütün derdimiz bu. Evet, duamız budur aynı zamanda. Rabbimiz bizi dünyada mahcup eylemesin diyoruz. Ahirette mahcup eylemesin. Kıyamet yerinde mahcup eylemesin. Evet, Rabbimiz bizi huzurunda mahcup eylemesin. Amin, inşallah. Amin. Efendim, Kıbrıs'tan Sözal, Gürçınar, pek değerli mürşidimize ve sunucu kardeşimize hayırlı yayınlar. Sayenizde gönlümüze cennetin kapıları aralandı. Allah bize ihsan ettiğiniz Allah'ın bize ihsan ettiğiniz hidayetten sonra Allah'ın Allah bize ihsan ettiği hidayetten sonra kalbimizi sizinle beraber hak yolundan ayırmayacak inşallah. Kıbrıs'tan sevgi ve selamlar demişiz. Allah razı olsun. Biz de kardeşlerimize evet. muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Evet Allah'ın bir vadi vardır. Kimin için? Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah yolunda Allah'ın kullarına yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Sizin ayağınızı sirat ve sabit kılar. Yani gönlümüz cennete döndüyse cennet olduysa o cenneti korumak için. Korumak lazım. Koruyabilmek için. Sırat-ı müstakimde durabilmek için. Sırat-ı müstakimde yürüyüp koşabilmek için. Rabbimize vasıl olabilmek için. Evet, yapmamız gereken şey nedir? Evet, Allah'a, Allah'ın dinine, Allah yolunda Allah'ın kullarına yardım etmektir. Allah'ın vahyi gönüllerde en yüce olsun diye, ilahi kelimetullah olsun diye çaba gayret sarf etmektir. Ne kadar? Gücümüz kadar. Bulunduğumuz yerde, ailemize, çocuklarımıza, kardeşlerimize bunu e, tavsiye etmektir, davet etmektir. Elbette ki hidayet Allah'tandır. Kabul eden eder, etmeyen etmez. Ama bunu bir kul olarak yapmamız gerekir. Allah'ın emri gereği yapmamız gerekir. İnşallah bunu Kardeşlerimiz zaten yapmaya çalışıyorlar. Ee, i̇nşallah en güzel şekilde yapmaya devam edeceğiz hep beraber. İnşallah. Allah rızı olsun. Efendim Zeynep Karamuk, kalp makamına nasıl ulaşırız? Hı. Kalp makamına nasıl ulaşırız? Evet. <gülüyor> Biri bir müşrik tabi olduğu <gülüyor> andan itibaren ilk anda kalp makamındadır zaten. Kalp makamında. Evet, ne demek kalp makamı? Kalbin makamı gönül itibariyle kalbiyle Allah'a dönmüştür. Kalbiyle Allah'a döndüğü için dünyaya ait olan sevgileri, bağları e, gevşemiştir. Ama Allah'a ait olan kalbiyle Allah'a döndüğü için Allah'a ait olan bağı tatmaya başlar, Allah'a yakınlığı tatmaya başlar ki bu kalp makamidir zaten. Aynı şekilde ne buyurdu? Allah'a selim bir kalbiyle gelenler kurtuluşa erer. Selim kalp demek Allah'ın sevgisinin, muhabbetinin dolu olduğu bir kalp demektir. Selametteki bir kalp sahibini selamete çıkaracak bir kalp. Doğru yolu bulmuş bir kalp, Rabbine dönmüş bir kalp. Kalp zaten dönen şey demektir. Evet, Müşir-i ile beraber Allah'a döndüğünde o e, kalp makamına e, dahil olmuştur, başlanmıştır zaten. Sonra ne gelir? Sonra ruh makamı gelir. Ruh makamı gelince ne olur? Aşka, muhabbete, gark olur bu sefer. Peşinden ne gelir? Bir adım etesinde sır makamı gelir. Sırın sırı gelir. Hafa gelir, akfa gelir. Akfaya geldiğinde ne olur? Allah onun gönlüne tecelli eder. Evet, gönlüne, göksüne tecelli eder. Rabbinin tecellisini müşahade eder. Akfa makamında. Hepsi de gizli demek. Sır gizli, sırın sırı daha gizli. Hafa daha da gizli, akfa daha da gizli. Bu yolculuğu kendi gönlünden yapar. Sonra nefsi kul makamına gelir ki artık... Bütün zerresiyle nur olmuştur, ayet olmuştur, canlı Kur'an olmuştur. Gerçek manada Allah'a abd olmuş, aşık olmuştur. Hatta aşk olmuştur. Evet. Efendim Gönül Örs değerli hocamız Muhammed Hüseyin efendimiz kişiye özel çalışma dersleri veriyor mu acaba? Ben bayan bir kardeşi olarak ziyaretinde bulunabilir miyim? Bana özel neler okumam gerek. Tavsiyede bulunabilir mi acaba? Diyarbakır dışındayım ama her gün kanalınızı bütün gün izliyorum. Çok doyurucu programlar. Allah sizden razı olsun. İnşallah malime yanıt alabilirsem çok mutlu olacağım. Alacağım cevap için sonsuz teşekkür ederim. Saygılar demiş efendim. Allah razı olsun kardeşlerimizle. Kardeşlerimiz eğer e Sohbetleri izlerlerse zaten özel olarak ders almış olurlar. Hem de kendi evlerinde. Bununla beraber şehir dışında oldukları için böyle bir görüşme biraz zor gibi görünüyor. Aynı zamanda burada bayan cemaatimiz vardır, kardeşlerimiz vardır. Telefonlarını bırakırlarsa onlarla irtibata geçebilirler, görüşebilirler. Hatta gerektiğinde soru sorabilirler. Birbirlerine destek, yardımcı olabilirler. İnşallah o manevi beraberlik buna yetiyor zaten. Herhangi bir şekilde başka türlü ders vermek vermemiz mümkün değildir zaten. Özel olarak onun için genel olarak verdiğimiz dersler aslında hepsi de özeldir. Bütün sohbetler, her biri özel manadaki derslerdir. Evimizde rahatlıkla onu ders edinmemiz gerekir. İnşallah öyle devam edersek göreceğiz dersi almış olduğumuzu göreceğiz inşallah. Evet. Efendim İlyas Çelik hocamızın iman Allah'ı ve Resulünü her şeyden ve canından çok sevmektir diyor. Bunu nasıl anlamak lazım diyor. Efendim? Evet iman Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir. Her şeyi, canını Allah yolunda kurban edip Allah'ın sevgisini, rızlasını, dostluğunu kazanmak kazanabiliyorsan doğrudur. Allah'a iman etmişsin. Yok. Ben Allah'ı seviyorum ama Allah için şu fedakarlığı yapamam. Bu fedakarlığı yapamam. Ya da şu imtihan geldi. Ben bu imtihana tahammül edemem. Bunu kabul edemem. Diyorsak bu durumda iman etmemişiz. İman ettiğimizi zannediyoruz. Evet, bunu Allah söylüyor. Bunu Resulü söylüyor. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Sizden biri Allah ve Resulünü her şeyden çok, canından çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Şöyle anlamak gerekiyor. Hadi inanmak, iman inanmak olsun diyelim. Yani alimlerimizin söylediği gibi. Eğer Allah'ın bizi yarattığına inanıyorsak, varlığından varlık verdiğine inanıyorsak, kendinden bize hayat verdiğine inanıyorsak, kendindeki sıfatları bize ikram ettiğini, tecelli ettiğini kabul ediyorsak, inanıyorsak buna, görmemizin, işitmemizin, bilmemizin, sevmemizin, irade etmemizin, tercih etmemizin, merhamet etmemizin, af etmemizin, ikram etmemizin, bütün isimlerin Allah'a ait olduğunu ve bize ikram ettiğini, tecelli ettiğini kabul edip inanıyorsak, Hazreti insan olalım diye, Kamil insan olalım diye, Kamil manada Allah'a dost olalım diye, yakın olalım diye bize bir imtihan sahnesi hazırlayıp, imtihana tabi tutup kazanma imkanı verdiğine inanıyorsak, dünyanın fani, ahiretin ebedi olduğuna inanıyorsak, bu durumda, Bizim Rabbimizi her şeyden çok, canımızdan çok sevmemiz gerekmez mi? Bizi yaratan o, kendinden varlık, hayat veren o. Eğer onu sevemiyorsak, inanmamışız demektir. Evet. Onun için iman sevmektir. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir. Her şeyden çok, canından çok sevmek derken gerekeni yapabilmektir. Gerektiğinde malını, canını, hayatını, vaktini, zamanını Allah'a, Allah yolunda, Allah için, Allah'ın rızası, sevgisi, dostluğu, yakınlığı için kurban edebilmektir. Evet. Efendim, son bir soru inşallah.